Bahar kokuları geliyor. Bahar kokuları. Hah. Ne sanıyorsun sen? Kendine haksızlık etme. Benden de bir şey mi olur canım mı diyorsun? Kurumuş bir ağaç gibi. Evet. Hah. Hani kurumuş ağaç var yani? Ha, Bundan da çiçek mi çıkar? Meyve mi olur? Ben de böyle kurumuş bir ağacım. Kendine haksızlık etme. Çiçeklendirecek... ...sana yemyeşil yapraklar verecek ve güzel amellerle seni donatacak Allah'tır. Sen değilsin ki kendine haksızlık etme. Hah. Sadece bir kış mevsimi yaşıyorsun. Hepsi o kadar. Hah. Bahar kokuları geliyor. Ne Yeşereceksin. Hah. Bahar kokuları geliyor. Seni ikna etmeye geldim genç kız Neli Kanlı. ...ve nasıl çıkılacağını araştırdığım gibi araştırdım. Çağın, yeni bir çağın nasıl başlayabileceğini araştırdım. Her peygamber gelince bir çağ açılır. Evet, ama son peygamber gelmiş. Salallahu halü ve sellem, Üsat Necibaz'la rahmet olsun. Müjdecim, kurtarıcım, efendim diyor ya işte. Kıyamet öncesindeki son kurtarıcı... Ve artık onunla birlikte ahir zaman başlamış. Ama o peygamber ki kıyamete kadar hatta kıyamet sonrasındaki her şeyin haberini Allah onunla bildirmiş. Artık insanlığın ulaşabileceği her şeyi o bildirmiş. Çünkü ondan sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceği için, bundan sonra ebedi bir hayatta olacaklara kadar her şeyi o bildirmiş. Başka bir peygamber yok artık, gelmeyecek. ...dünyayı sordu sahabiler ona... ...dünya bazen böyledir... ...bazen böyle... ...elleriyle işaret etti... ...bazen böyle... ...bazen böyle dedi... ...hani dedim ki... ...artık başka bir peygamber gelmeyecek... ...peki ondan sonra... ...haber verdi... ...bazen öyle... ...bazen böyle dediği şeyler... ...gerçekten nasıl olmuş acaba... ...nasıl... ...merak ettim... ...evet... Ha, ...karanlık... ...karanlıklar araştırdım... seni ikna edebilmek için Efendimiz'den sonra yaşanmış ahir zamanda yaşanmış karanlık bir asrı onu tişörünü nasıl bulduysam öyle bir karanlık asrı aradım. Karanlık olsun insan hakları özgürlük hürriyet hak getire kökten dinçler, radikal din adamlarının her tarafı kararttığı bir dönem aradım. Buldum. Evet. Öyle bir dönem. ...kararmış bir dönem. Bu kelimeler... ...Müslüman'a hiç münasip olmaz. Onun yüreğine hiç münasip olmaz. Ama başkalarına olur. Zalimlere olur. Zulmedenlere olur. İnsanı sevmeyenlere olur. Değil insanı... ...kendi anasını, babasını bile... ...sevmeyenlere olur. Öyle bir dönemdi işte. Hatta elim adına... Hürriyet yoktu hiç Birisi dünya dönüyor dese Giyotine gönderin bunu Kadınlar Onların içinde şeytan vardır Yakın onları Şimdi Kadın içinde şeytan vardır Diyerek onları ateşe Verenler İslam'a saldırıyorlar İslam kadınlara özgürlük vermiyor diye Zantekarlar Anam Eşim. bacım, Kızım. Hepsi bizim başımızın taçı değil. Bizden başka bir şey görülmüş mü? Söyleyin Allah aşkına. Ama bugün... ...dudaklarında İslam'ı söyleyip de... ...hayatında başka şeyleri yaşayanlardan bahsetmiyorum. Onlar asla... ...bizim yüreğimizdeki... ...temsil edemezler. Öyle bir dönemdi. Birisini buldum. O karanlığın üzerine yürüyecek ve o karanlığı aydınlığa çevirecek birisi. Onu buldum. Bir karanlık çağı kapatıp bir yeni çağ çan. Başkası olamaz değil mi? Siz çok yakından tanıyorsunuz. Elbette ki Fatih! Fatih Sultan Mehmet Han! Evet. Dünyanın merkezi o zaman Bizans, Konstantiniyye! Oradan dünyaya hükmediyorlar. Her şey onların gücü dahilinde. Evet. Kadınlara şeytan diyenler. Kökten dinci papazlar. Ve pratikal papazlar. Din adamları. Hanlar işte. He. İnsanlara özgürlük hürriyet diye bir şey tanımıyorlar. Ama yüreğinde sevdalı bir genç çıkıyor. Ve Konstantiniyye'nin üzerine yürüyor. Evet. Onu nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz ama... ...ben sadece size bir şey söyleyeyim. Evet. Sadece bir şey. Evet. Onu çok yakından tanıyorsunuz. Bunu nasıl başarmış diye merak ettim. Yine bir şey öğrendim. Mehmet 7-8 yaşlarında. Çocuklar var mı burada? Kaç yaşındasın çocuk? 10 yaşındasın. Sen kocaman. Senden daha gecikti. Evet. Ama çok yaramazdı. Sen de yaramaz mısın? Akıllı bir yaramaz. Severim yaramaz çocukları. Ama akıllı. <gülüyor> 18 yaşlarında. Hocası Molla Gürani. Diyor ki ona. Ne yapıyorsun Mehmet? Günlerdir seni takip ediyorum. Gizli gizli bir şeyler çeviriyorsun. Gizli gizli bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> Söyleyemem hocam. Niye? Söyleyemem. Bir sırdır. Ama ben senin hocanım. Söylemen lazım. Ama sırrımı saklarsan hocam. Saklarım söz. Söz saklarım. Söyle bakalım. Günlerdir neler çeviriyorsun öyle? Hocam. Günlerdir Konstantiniye'nin Fetih planlarını yapıyorum. 7-8 yaşında. Anlıyor musun çocuk? Oyna. Çocukça oyna. Hürce oyna. Keybince oyna. Ama... Ha! <gülüyor> Sen bu coğrafyanın çocuğa bak kimsin büyük düşürmeye, büyük planlar yapmaya? Anlıyor musun ben? Ha. Vallahi Kürani Mehmet'e dedi ki Allah sebeplerin Allah'ıdır. Sebepsiz olmaz. Sebebini işlemen lazım. Bunun bir şifresi var Mehmet bugünkü tabirle. Nedir o şifre hocam? Denge Mehmet. Denge Kavi bir imam. Allah'a bağlanmış kavi bir imam. Sadece O'na dayanan ve O'na güvenen ve O'na güvendiği imanıyla güzel kullukla imanını kuvvetlendiren güzel bir kul, kavi bir imam. Ve bir yandan dünya, ilim, irfan, medeniyet, teknoloji ikisini birleştirirsen belki o zaman eğer vakit gelmişse iş o zaman başarırsın Mehmet. <gülüyor> O gün başladı Mehmet. Fizik, kimya, matematik, astronomi, biyoloji, edebiyat, tarih hepsinde zirveye tırmandı. Onun yazdığı şiirler edebiyatımızın zirvelerindedir. Evet. <gülüyor> Matematiğini mi? Bizans'ın surlarını döven toplarına sorun. Dağlardan yürüyen gemilerine sorun. <gülüyor> Altı dili ana dili gibi öğrendi. ...altı dili, ana dili gibi öğrendi. <Gülüyor> Dünyayı ve ahireti. <Gülüyor> Dengel, bunu kurdum. Hani bunu, şunun için söylüyorum. O gün sebep oydu. Bugün sebep başka bir şeydir. Onu bulursunuz diye. Evet, aranızdan birisidir diye. <Gülüyor> Sözlerim onadır. ...bugün o sebebi bulur ve yapar diye. O yüzden sen lazımsın. O yüzden sen. <gülüyor> Başardı Mehmet. Küçük Mehmet delikanlı oldu. Başardı. Ve hey, yürüdü Mehmet. Evet yürüdü. Anlıyor musun? Yürüyesin. Yürüyesin diye. Tarık Binziad'ın kararlığında Yavuz'un kararlığında yürüyesin diye. Fatih'in 7-8 yaşında aldığı kararla yürüyesin diye. Yaşın kaç bilmiyorum. Ha, bildiklerim de vardı. Yürüyorsun diye. Ardına bakmadan. Kararlıktır medeniyetleri kuran şey. Kararlılık. Ve Mehmet Bizansın üzerine yürüdü, Konstantiniyenin üzerine yürüdü ve İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han oldu. Bizanslılar onu onu öğrenmişlerdi bizim şimdi başkalarını öğrendiğimiz gibi. Onu öğrenmişlerdi. O yüzden baskılardan bıkan ve usanan Bizanslılar surlardan içeri giren Fatih'i günlerle karşıladılar. Ve Fatih Sultan Mehmet Han hürsünüz dedi. İnançlarınızda, düşüncelerinizde hürsünüz. Size kimse dokunmayacak. hangi dine, hangi inanca inanırsanız inanın, kiliseleriniz açık kalacak, kimse size dokunamayacak <gülüyor> yeter ki kimse kimseye zulmetmeye kimse kimseye hakkını çiğnemeye serbestsiniz, hırsınız <gülüyor> anlıyor musun? sana seni anlatmaya geldim Bahar kokuları geliyor <gülüyor> sen bir yunussun Bunu senden daha iyi kim yapabilir? Sen de bir Yunus'un. Sen de, sen de. Yüzlerce Yunus yok. Biliyorsunuz tarihte birçok Yunus emreler, şiirler yazmış. Ama Yunus deyince herkesin aklına bir tek Yunus gelir. Evet. Senin içinde, hepimizin içinde bir tek Yunus var. Yaradılanı severiz. Yaradan'dan açırı. Bundan daha ötesi olur mu insan haklarına? Daha ötesi olur mu Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü Ha sen bir başkasın Sen bir başkasın Sana seni anlatmaya geldim Yunus olduğunu söylemeye geldim Ha Ha Misyonerlik faaliyetlerinden söz ediyorlar değil mi Evet Ha olabilir Tabii. herkes inancında hürdür İstediği dine inanabilir herkes Dine ile ilgili, inancı ile ilgili de konuşabilir Değil mi? Bunda bir şey yok Ama birisi kalkar da Bir fakir, bir gariban Anadolu insanıma Para verip imanını satın almaya kalkarsa Zulümdür Benim delikanlımın Genç kızımın İhtiyaçlarından veya nefsi arzularıyla Oynamaya kalkıp Onun imanını çalmaya kalkarsa Zulümdür Sen böyle bir şey yapar mısın? Söyle bana. Birisini aç görsen. Bir kenarda bir kıyıda aşıktan kıbranan birisini görsen. Sormazsın bile kim olduğunu. Bir Yahudi olabilir. Bir Hristiyan olabilir. Bir meclisi desem değişir mi senin için? Veya ineğe tapan bir Hindu desem. Veya bir Budist desem. Senin için fark eder mi? Ha, elindeki son lokmanı götürür. O aşıktan kıbranan insana verirsin. Sen busun. Başka türlü yapamazsın sen. Evet evet. Sana seni anlatmaya geldim. Ha. Sen bütün dünya şu an ha bu özgürlük ve hürriyet düşünceleri içerisinde. Öyle değil mi? Söyleyin bana. Her şey açık. Fatih'ten beri. Fatih'in emaneti devam ediyor. Öyle değil mi? Ha. Özgürlük, inanç hürriyeti. Geçenlerde İskenderun'a gittim. ...şehrin ortasında kocaman bir cami... ...hayır hayır... ...kocaman bir kez... ...açık herkes gidiyor. Şimdi gidin İstanbul'a... ...her yanda ve her tarafta. Kaç tane Hristiyan var burada... ...bu ülkede? Fransa'da 10 milyon Müslüman var... ...ama ezan okunmuyor. Anlıyor musun? Sen herkese kapını açarsın. Hürriyet. Nasıl inanmak istiyorsan yap. Bilirsin ki bu bir aşk ister... İman, inanç, düşünce, özgürlük ister, aşk ister, sevgi ister, istek ister. Ha, olmazsa Ne anlamı vardır? Ha, gitmişsin onu. Gel Müslüman ol. Bak ben sana ekmek veriyorum ha. Ekmek veriyorum. Sen de Müslüman ol. Tamam mı? Ha, hiç kendine yakıştıramazsın bunu. Sen bir başkasın. Sana seni anlatmaya geldim. Evet. Ha. Amerika'da. Üniversitede okuyan bir genç oradan döndü. Şimdi İstanbul'da güzel bir yerlerde çalışıyor. Onunla konuştum. Dedim ki orada Amerikalı gençlerle arkadaş oldunuz mu? Tabii olduk dedi. Hepsiyle arkadaştık. Ha nelerle nelerle karşılaştık. Çok şeyler anlattı ama zaman yok. Dedim ki mesela o Amerikalı gençlere Irak'ı sordunuz mu? Sordum dedi. Neden Irak'tasınız diye sordum. ha ...Amerikalı genç gördü... ...petrol için dedi... ...söyle Allah aşkına... ...sen... ...en günahkarınız benim... ...dua edin bana... ...diyelim ki... ...yani sakın kimse en cahilimiz demesin... ...Müslümanın cahili olmaz... ...İslamiyet... ...şehaleti ortadan kaldırmak için gelmiştir... ...kimse cahil olmaya hakkı yok... ...ben Müslümanım diyorsa... ...herkes bir şeyler okuyacak. En az okumuşunu düşünelim. Veya en günahkarını... ...aklınıza kim gelirse... ...bir yere menfaat için gider mi? Söyleyin Allah aşkına. Eğer bana inanmıyorsanız... ...gidin Saro'ya sorun. Boşak kardeşlere sorun. 11 bir asır oldu. Yani 100 yıl oldu. Siz buralardan giderin. Bu 100 yıl içerisinde on kere katledildik. Siz sadece... On birincisini duydunuz. On ikinci olmadan gelmeyecek misiniz? Sarayavaya sorun. Bizim nasıl olduğumuzu. Balkanlara sorun. Kosova'ya sorun. Arnavutluğa sorun. Orta Doğu'ya sorun. Yemen'e sorun. Hep verdin sen. Almak için hiç gitmedin. Ha, Ya ben buralara geldim. Bu kadar masraflar ettim. Onun karşılığını bana verin demedin. Üstüne sen verdin. ''Yeter ki siz ayakta durun. Kendi vatanınızda hürce yaşayın.'' ''Hah, hep verdin. Buradan aldın, oraya götürüp verdin. Sen böylesin.'' ''Hah, sadece atıcıken Müslüman kardeşler için demiyorum sen lazımsın.'' diye. ''Hah, bütün dünya insanları için.'' diyorum. Geçen ay Nisan ayıydı. Kutlu doğum haftası yapıldı. Her yerde ne kadar farklıydı değil mi? ''Tabii ya, bahar kokuları geliyor.'' Biz gözyaşı geceleriyle Avrupa'daydık o günlerde. Avrupa'daki kardeşlerimiz de Kutlu Doğum Haftası'nda faaliyetler yaptılar. Her tarafında Avrupa'nın. Gittiler. Yaptıkları faaliyetlerden bir tanesi de komşularını ziyaret etmekti. Bir Müslüman kardeş komşularına gitti. Elinde çiçekle. Yaşlı bir kadını. İsviçreli, Fransız, İngiliz hangisi derseniz. Bir tanesine gitti. Kapısını çaldı kendi komşusunun. Yaşlı bir ihtiyar kadın. Ha. <gülüyor> Çiçek uzattı ona. Nasılsın dedi. İyi misin? Bir derdin var mı? Bak ben buradayım. Ben senin komşunum. Bir derdin bir sıkıntın olursa bana söyle olur mu? Kadın ağladı. Hani biz daha küçücükken tanışmışızdır ya bu gözyaşıyla. Dünyalık gözyaşından söz etmiyor. Hani güzel. Hani o güzel menkıbeleri duyarız. Hani Efendimizle ilgili o güzel hatıraları duyunca ağlamışızdır ya. Hani o hazdan o heyecandan O kadıncağız O ihtiyar yaşında tanıştı o yaşıyla. Kendisine belki Gençken genç çiçek uzatanları olmuştur Nefsi arzuları için Ama o ihtiyar kadına Kimse böyle bir şey yapmış değil Halini hatırını sormak Hı? Ağladı Hah. Kendi oğlu kızı torunu Varsa tabi Zabavlı kadın yalnız başına Hah. Ne diyorlar biliyor musunuz Ah şu ihtiyarlar başımıza bela oldu. Devlet de onlara maaş verip duruyor. Ne zaman ölecek bunlar canım. Devletin de sırtına yük oldular bunlar ya. Zavallı ihtiyarlar. Parkara çıkıyorlar. Boyunları önlerine eğik. Suçlu suçlu. Bir ölemedik ya. Sen o zavallı ihtiyar kadın içinde baksın. ...senin yüreğin dayanmaz böyle şeylere biliyor. Ha, ama sen öyle değilsin. Allah'ım ihtiyarlarımıza ha, sağlıklı, hayırlı uzun ömürler ver Allah'ım. Çünkü Allah bizi aramızdaki ihtiyarlarla bereketlendiriyor. Soframızdaki, rızkımızdaki bereket onların vesilesiyle oluyor. Sahih hadistir bu. Ha, aşkımız, imanımız onlarla bereketlendiriyor. Eğer onlar bize dua etmese kim dua edecek? Allah yaşlıların duasını geri çevirmeye utanırım diyor. Allah diyor. Yaşlı teyzem ellerinden öperim. Ben gitsem ne çıkar? Sen kal şu ızdıraplı ümmete dua et. Sen bir başkasın. Sana bunu anlatmaya geldim. Bahar kokuları geliyor. Ama bahar kokuları ancak güzel insanlarla gelir. O yüzden farkına var diye. Ha, dünyanın gündemi İslam. Her yanda Kur'an tercüme ediliyor. Ha, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca her dile çevriliyor. Çevrilmeyen bir dil yok. Parayla satılmasına rağmen henüz daha piyasaya çıkar çıkmaz bir hafta sürmeden tükeniyor. Dünyanın gündemi İslam. Dünyayı ahiretten kimsenin ayırmaya hakkı yok. Yarınlar için hakkı yok. Bunu kim ayırmaya kalkarsa, sadece bu ülkeye değil, bütün dünyaya yazık eder. Bütün dünyaya ihanet etmiş olur. Dünyanın ikinci sırasında, gündeminde kim var? <gülüyor> Öyle sanıyorum ki, galiba sen varsın. Etrafını çeviriyorlar seni. Daha önceden olduğu gibi... <gülüyor> ...bahar kokuları seninle geldiği gibi... ...yine tekrar bunlarla bahar kokuları gelecek diye... ...etrafını kuşatıyorlar. Kökten dinciler. <gülüyor> evet. Kuşatıyorlar. Ne sanıyorsun? Sözde Ermeni saykırımı... ...sahtekarlar. Herkes, bütün dünya biliyor ki... ...senin yüreğindeki sevdanla... ...karıncayı bile ezmezsin Biliyorlar bunu. ...soykırımcı olan onlardır. Girip ...Çanakkale'deki şehitlikteki... ...Mehmetçik'i kaldıralım. Ona, ona soralım. Veya o Anzak... ...onu kaldırıp ona soralım. Mehmetçik yaralı... ...kendi ülkesini işgale gelmiş düşman... ...Anzak askerini götürmüş... ...kendi tabyasına... ...orada yaralarını sarıyor... ...kendi çorbasını içmiyor... ...veya kuru ekmeğini yemiyor... ...ona yediriyor... ...sonra sırtını alıp... ...o mermi yağmurların arasında... ...şarap arasında... ...arkadaşlarının yanına bırakıp geri dönüyor. Bunlar mıdır soykurumcular? Ama... ...bütün dünyanın gündeminde... ...seni silmeye çalışıyorlar. Ha bilesin... ...ama... Ama hepsi baş Aşkın karşısında hiçbir güç yoktur. Belki de ha, denge bu Büyük bir sevda. Büyük bir aşk. Biz sadece Allah'a duadayız. Şimdi de bir duamızı sergilemek istiyoruz. Evet. Allah'ım aç kapıları Allah'ım. Aç. Bu kullar senin kullarındır Allah'ım. Habibi'nin ümmetidir Allah'ım. Aç kapıları Allah'ım. Aç kapıları Allah'ım. Ya Allah, Ya Fettah! Viyana'ya gittik gözyaşı geceleriyle. Viyana'da al tepe'deki Osmanlı kalesinden kalbimiz buruk Tuna nehrini seyrettik. Askeri müzede Ecdadımızla ilgili şeyleri izledik Kalbimiz vuruyor Bizi rehberlik eden arkadaşlarımıza sordum Dedim ki Viyana'nın yeniden fethinin bir anlamı var mı? Yok dediler Globalleşen dünyada Artık sınırların ortadan kalkmaya başladığı bir dünyada Artık bir anlamı yok Evet yok Bunun anlamı var Göklerin fethinin anlamı var artık Ebu Uğureyre radıyallahu anh, Kabe'nin yanındaki bir taşa oturmuştu. Hacı mevsimiydi. Yeryüzünün her bir tarafından haçılar gelmişti. Bir Çorapya'dan gelen insanları gördü. Onlara dönerek seslendi. Ey Ferruhoğulları, Süreyya yılısındaki ilim sizi bekliyor. Bir müjdeydi. İstanbul'un fethi gibi bir müjdeydi bu. Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir müşter. Evet. Kimdi bu Ferruhoğulları? Bunu kendisine dert etmiş... ...ilim adamlarıyla konuştuk. Sözümüz... ...dedelerden, nenelerden kalan rivayetler değildir. Sözümüzün mesnedi vardır. Bu konuda çalışan... ...ilim ehlide ...sorularımız vardır. Aldığımız cevaplar vardır. Ama yine de buna rağmen diyoruz ki... ...bu ellerimizin... ...Allah'a uzandığı bir duadır. Yüreklerimizin duasıdır. Kim bunlar? Peki Süreyya arzındaki ilmi bulup... ...gökleri fethedenler kim bunlar? Belki vakti gelmiştir. Değil mi? Acaba kim bunlar? Bunlar kim? Sen kimsin? Nerelisin? Ben İzmir'den Murat. İzmir. Benim ülkemin şehri değil mi burası? Aman Allah'ım! Sen kimsin? Nerelisin? Ben Van Erdiş'ten Nihat! Van! Aman Allah'ım! Sen kimsin? Nerelisin? Haca Trabzon'dan dur ta! Karadeniz'den! Trabzon! Sen kimsin? Nerelisin? Hatay'dan Hacı. Ya sen kimsin? Nerelisin? Ben Sivas'tan Ali. Ülkemin insanları? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Diyorlar ki, bu ülkede 70 milyon yürek var diyorlar. Ben ona inanmıyorum. Bu ülkede bir tane yürek var. Ve bu yüreği parçalamaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecek. Benim de merak ettiğim bir şey var. Peki, göklerin fethi gerçekleştiği gün. tabi sadece bunlar mı? Göklerin fethinde sadece bunlar mı? Affedin. Biz böylesini yapabilirdik ama burada... ...bilesin ki Ayşe, sen de varsın. Hatice, Zeynep, sen de varsın burada. ...bilesin. Sadece seni... ...bu çok zahmetli gözyaşı gecelerinde... ...yormamak için sahneye çıkarmadık. Aslında ve hakikatinde... ...sende varsın. Bu Evet. Pekala. O köklerin fethinde... ...bahar kokuların yayılacağı o günde... ...pekala... ulu atlasam kim? Hangi evden? Hangi aileden? Nereden? Kim? Kim? Yoksa aranızla mı? Söylein kim? Mührü göklere o göklere mührü. Nereden? Kim vuracak? Ben Ankara'dan Mehmet. <gülüyor> Allah'a <'u adım. gülüyor> Sevinin Mehmet'in başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve danssek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, al sanacak, sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir, o benim... ...milletimimdir ancak... Çatma... Kurban olayım Sehren'e... Ey Nabd-ı Hilal... Kahramanırkıma bir gül... Ne bu şiddet bu Celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakka tapan... ...milletimin istiklali... Ben... Özgelden biri bir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi sulgun mana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sel gibi. Ben dimiş şeyni ararım, yırtarım dağları. engellere sığmam taşarım. Garbına fakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı muhareb ...medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni. Dursun bu hayasız akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, ...düşün altındaki... binlerce kefensiz yatanı... ...sen şeyhid oğlusun... ...incitme yazıktır atanı... ...verme dünyalar alsan da... ...bu vatanı. cennet vatanı... ...kim bu cennet vatanı... ...olmaz ki beda... ...şu eda düşkıracak... ...toprağı sıksan şu eda... ...canı, cananı... ...bütün varım alsın da da... ...etmesin tek vatanından. ...beni dünyada güzer. Ruhumun senden ilahi... ...şudur arka temeli. Değmesin nâbedimin gözüne... ...nâ mahrem Bu ezanlar ki şehadetleri... ...dinin temeli... ...ebedi yurdumun üstünde... ...denin temeli. O zaman vejlemin vejle eder varsa taşım. Her zirihandan ilahi başanıp... Kallı yaşım... Fışkırır rüyü müzerret gibi yerden naaşım... O zaman yükselerek... Arşa değer belki başım... Dalgalan sen de şabaklar gibi... Ey şanlı hilal... Olsun artık dökülen kanlarımın... Hepsi helal... Ebediyen sana yok... Ürküma yok izmi hilal... Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Aleyhsele Dün dernek kuralım. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Hey Allah'ın kulları, biraz daha sabır. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi teriz dün dernek kurarız. Kim demiş şeyse kapılmışız diye bize. Hacı öyleyse gelsin. Her bir bizim yüreğindeki sevda neşeye bürünsün. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr Mevla görelim neyler. Leylar sen güzel Leylar Yeah, you know. السبا نسل رفاي سيد احمد دي علي نورتصار صلي بي رفاي سيد احمد دي علي الله حسين والله بقول ولا من شيء الا علي مولى الله حسين والله بقول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 Allah can cazım. Eyvallah. Aşkınız daim olsun. <gülüyor> bu aşk tüm cihana yayılsın. Galaksilere, sürüye yıldızına kadar. Bütün insanların yüreklerini bu aşk sarsın. <gülüyor> Allah bu aşka yaşasın, bu aşkla ölsün. <gülüyor> rengin ne olduğunu her yandan ve her taraftan hepimizin hepimizin bütün coğrafyamızın kana buradadır beraberdir peki ya bu hilal bu yıldız nedir nereden geldi göklere ait değil mi bu hilal ve yıldız için genç kız delikanlı Onu başarmalısın bu dengeyi bulmalısın işte o gün her şey başka olacak her şey bambaşka olacak ben hala hiç ümidimi yitirmedim rüyalarla rüyalarla o günü ...sabırla beklemekteyim. O günün heyecanıyla geldim. <gülüyor> o bahsettiğim belki de sensin. Belki de sen. Hey arkadaki. Belki de sen. Belki de sen. En <gülüyor> Öyleyse bu hilali ve yıldızı... ...yerine takmak için... ...ne duruyorsun? Hala. Ne duruyorsun? İbrahim Hakkı gibi... Allah'a yalvarıyoruz. Ve sadece O'na sığınıyoruz. Ancak O dilerse olacaktır. O'nun dilemesini arzu etmedeyiz. Hak şerleri hayr eyler. Zannetmeki gayr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hayr! Gösterdiğiniz camdan ilgiye teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Süreyya yıldızında, daha ötede, cennette buluşmak ümidiyle. Gerçekten gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler. Zannetme ki gayrı eyle, harifanı seyreyle. Mevla görelim neyler, neyler ikin şu şöyle yerimcedir o illa Allah hepinizden razı olsun. Biz zannediyorduk öyle Müslüman. Çok eksiklerimizi gördük. Şimdi daha bir Fatih Sultan Mehmet'in annesi gibi hissettim kendimi. Bundan sonra üç bir yıldım bir kızı var. Onlarımı her birini Fatih Sultan Mehmet gibi yetiştirme arzusu geldi içime. İnşallah faydalı olacak. Abimizden çok sağ olsun. Bizi çok etkiledi. Önce annelere yetişmesi lazım. Bir söz beni çok etkilemişti. Bir sormuşlar ki çocuk terbiyesi ne zaman başlar? İşte falanca yaşta. Halbuki eş seçerek biz hakiki eş olursak, hakiki anne olursak inşallah çocuklarımız dengeyi sağlayacak, nesli biz yetiştireceğiz. Ama bizi de yetiştiren göz yaşı gecelerine içten teşekkür ediyoruz. Onlar bizi E, Biz de anne olmanın şunu anlamayı, yaşaymayı, yaşatmayı inşallah Rabbim bize nasip edecek. Şu Türkiye'mizi, şu güzel İstanbul'a göz koyanlara göz daha vereceğiz. Annelerin dualarıyla. Allah hepinizden razı edecek. Gözlerim ağlamaktan zaten. çok bir, bir hoşçuk var Allah hepinizden razı olsun gelenler hoşlanmasın inşallah hayırlı günler geliyorum çok güzel çok güzeldi, çok ayrı çok eksik yönlerimizi çok arayış içinde olduklarımızı bu yani zar kapıdan içeri giderken ya Rabbi dedik eksiğiniz neyse bize burada onu çıkar. gerçekten millet olarak insanlık olarak eksiklerimizi burada hatırlamayı insanlığımızı, kulluğumuzu hatırlayıp Allah razı olsun kendimizden Nefsimizi anlamayı bilgisayar, içimizdeki nefsi tanımayı vesile olduk. Kendisinden, bütün ekipten çok teşekkür ediyoruz. Allah dünyada da aynı size karşılığına getireceğiz. Güzeldi. Herkesin istemesini... Güzeldi. Ben ikinci kez gelişim benim. Çok beğendim. Daha... Bekliyoruz yani. Yenilerini bekliyoruz. Çok harika edici. Çok beğendim. Çok etkilendim ben. Hem milliyeci hem ıslanmıcı. Çok güzel mutlanmış. Çok teşekkür ederiz yapanlara. Çok güzel, şey. çok beğendim. Çok harika Zaten tarihimizde Yavuz Sultan, Fatih Sultan Mehmet geçtikten sonra söylenecek başka bir şey yok. Yani onların hayatını okuyup dinlemek, bilmek lazım. Oralarda çok etkilendi. Yani, çok güzeldi, çok müthişemdi gerçekten. Ee, Beklediğimiz gibi oldu. Teşekkür ederim. Ee, ben çok güzel buldum. Yani her zaman güzeldi ama bu gerçekten güne çok iyi İnşallah hayırlı olur. İnşallah mesaj gerekli yerlere ulaşır. Rabbim'in hayırları okuyoruz. Çok güzel, çok harikaydı. Bu benim üçüncü gelişim. Yine çok memnun kaldı. İnşallah Rabbim daim eder. Devam. Ee, çok güzeldi. Bu programların devamını diliyoruz. İnşallah bütün insanlar faydalanır. Teşekkür ediyorum. Ya anlatılmaz yaşanır. Söyledikler evet. şey gibi harika yani. bence herkesin izlemesi gereken bir şey. Müsteşen evet. başka bir şey söyleyemeyeceğim yani. Sen de. çok memnun kaldık. Daha razı olsun onlardan. Güzel, beğenmiş, duygulandık. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Güzeldi, çok beğendik, daha sık bekliyoruz İstanbul'a. Allah. Allah Haşim Aktan Bey'den razı olsun. Allah. Ebeden gücük kuvveti Aslında gençlerimize böyle hidayet aşılamış olsun. Tüm evet. gençlerimiz de inşallah bu yola gitmiştir. Bir şey Haşim Bey'e her şeyden önce Bu milletin göğsünde tekrardan imanını kuvvetlendirmek için bu uğraşı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve çalışmalarının devamını diliyoruz. O göklere yükselmek, Süreyya Yıldız'ını almak ancak bu ateşi tekrar Fatih'in ateşini göklerde, yüreklerde canlandırmamız lazım. O da onun sayesinde olacak inşallah. Programda en çok etkileyen sahne hangisiniz? Resulullah sendemizin gölle yürümesi çok etkiledi beni. Yani, Koptuk. Çok... Bayrak da gündene geldiğinde daha çok tutuldu, duyulandı, mükemmel, son derece. Sizi en çok etkileyen sahne hangisi? Bu evet peygamberimizinden bir sözleri duymadık. Duyamadık yani. Allah razı olsun <gülüyor> Arkadaşlarım var, akrabalarım var yani bütün arkadaşları tavsiye ediyorum. Bizler kardeşlerimizi tavsiye ediyorum ediyoruz. <gülüyor>